hazırlayan belirti'dan Çelenk Varfra. Merhaba, iyi haftalar. Harici'den sanat programına hoş geldiniz. Bugün İsveç'ten kültür sanat haberleri getiriyoruz. Konuğum Meriç Algün Ringborg uzun yıllardır Stockholm'de yaşıyor. 1983 doğumlu bir sanatçı, Sabancı Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar ve Görsel iletişim Tasarımı okuduktan sonra, Stockholm'deki Kraliyet Akademisinde yüksek lisans yaptı. O dönemden bu yana da yaklaşık 10 yıldır da İsveç'te yaşıyor ve çalışıyor. Hem sanatsal pratiklerine orada devam ediyor, hem de orada bir okulda öğretmenlik de yaptığını öğrendim. Melic hoş, gel hoş geldin. Hoş bulduk Çelen, çok teşekkürler. Seni biraz tanıtmak isterim. Bizim de tanışıklığımız yaklaşık 10 yıl öncesine uzanıyor. 2007 yazında İstanbul Bienalı'nın ekibinde birlikte çalıştık. Bu Bienal bizim de arkadaşlığımıza vesile oldu. İki özelliğin o zamandan beri dikkatimi çekti. Daha önce bir dergiye de yazdım bunun için. Hem kendini sözel olarak ifade etme becerin çok güçlü. Zaten işlerinde de dil edebiyat ilgi alanlarının arasında. Hem de güncel sanata dair malzeme ve ve prodüksiyon bilgin çok güçlü, ee, sergi kurulumu yönetimi, sergileme ile ilgili bilgilerin hakikaten e, çok değerli. Ee, İsveç Kraliyet Akademisi'ndeki yüksek lisansından beri de Stockholm'de yaşayıp çalışıyorsun hatta İstanbul'a da yaklaşık bir buçuk yıl önce gelmiştin seni kentte tekrar yakalamışken uluslararası sanat pratiklerin hakkında konuşmak istedik İsveç'ten de bize getireceğin haberler olacak elbette ee, sıklıkla uluslararası sergilere ve bienerlere katılan bir isimsin Dil, ifade, kimlik, uyruk, sınır, ev, yurt ve bunlara dair alt kavramlarla çeşitli sorunsallara odaklanıyorsun. İki ayrı ülkede arka planın olduğundan bahsetmek mümkün. Biraz önce dediğim gibi İsveç ve Türkiye arasında geçirdiğin hem bir eğitim hem bir çalışma hayatın var. Dolayısıyla insan hayatında karmaşık görünen bir takım yapıların farklı öğeleri arasındaki ilişkileri, karşılıkları, gelgitleri ve bu iki kültürlük arasındaki geçirgenlikleri orta, ortaya koymaya çalışıyorsun. Sınır, uyruk gibi konulara bakarken bürokrasinin kodları, dil bilim ve çevirinin aktarım gücü, yazılı sözler ve e, sözler ve görsel ifade biçimlerini araştırıyorsun... Bu nedenle de yaptığın işlerde sıklıkla belgeler, metinler, kitaplar, sözlükler, arşiv kayıtları ve çeşitli basılı malzemelerden yararlanıyorsun. Sözel olarak da bunları inceleme arzun var. Dolayısıyla ses kayıtları, konuşmalar bunlara da eğliyorsun. eğiliyorsun. Ee, kavramsallaştırman çok güçlü işlerinde hakikaten. Buluntu nesneler, hazır nesneler, yazı, ses, fotoğraf, hareketli görüntü ya da pek çok malzemeyle karışık teknik diyebileceğimiz yerleştirmeler ortaya çıkartıyorsun... Ve seni dinleyicilere hatırlatmak için herhalde geçtiğimiz İstanbul Biennale'ne referans vermek gerekir. 14. İstanbul Biennale'ydi 2015 Eylül'ünde orada Adağan Otel'de, Beyoğlu'ndaki <gülüyor> bir otelde, 104 B numaralı odada arzu cinsellik ve utanç etrafında kurguladığın siz hiç incir ağacının çiçek açtığını gördünüz mü adlı mekanı özgü bir enstelasyon. ...yapmıştın. Hı -hı. Çok farklı malzemeler kullanmışsın, not almıştım ben de. Kurşun, kalem, çizim, alçı döküm, fresk... ...video, taze incir... <gülüyor> e, ...incir yaprakları... ...mermer, plastik, metal, slide... ...gibi malzemeler... ...hatta bölgedeki ağaçlardan toplanmış, kurutulmuş... ...incir yapraklarına kadar... ...mekana özgü bir enstelasyondu bu. Hı -hı. Bu, Bununla konuya girmek istiyorum. Hı -hı. Çünkü e, hem Biennial... İstanbul'daki senin son e, izleyiciyle buluştuğun noktaydı 2015 Bienali. Evet. Hem de bu şu anda bir kamusal alan projesine de dönüşmek üzere. <gülüyor> Neler söylemek istersin? Um, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok cömert bir şekilde tanıttığın için beni. Um, evet dediğin gibi en son İstanbul Bienali için buradaydım. E, Adaan Otel'de e, o e, odaya özgü bir iş e, ürettim. Um, otelle ilgili araştırma yaptığım zaman, daha doğrusu küratör bana bu mekanı önerdiğinde henüz yani sadece bir otel odasıydı benim hakkımda. Daha sonra otelle ilgili araştırma yapmaya başladıktan sonra e, aslında Galata'nın önceden e, tamamen incir ağaçlarıyla çevrili olan bir yer olduğunu e, bilgisine edindim. İkinci yüzyılda tamamen incir bahçeleriymiş Galata ve Pera. Bundan yola çıkan bir iş oldu aslında. Yani çok organik bir şekilde gelişti. Şu anda bunun hiç izini görebiliyor muyuz acaba o bölgede? <gülüyor> i̇şte biraz böyle bunun peşinden koşmayla başladı. İlk hani iş aslında yedi tane farklı ne diyeyim dallanma içerisinde yani ortaya çıkıyor. Fakat ana fikir şeydi Yani bütün bu bölgeyi tarayıp hakikaten de ne kadar incir ağacı var ortalıkta ve hani nasıl bir şekilde büyüyorlar hala. Hani sanki eskiden burada bir cennet bahçesiymiş ve daha sonra hani bu yavaş yavaş şehirleşmeyle kaybolmuş falan gibi hani biraz böyle... Um, böyle bir noktaya giden bir yol, yoldan çıktı aslında ve böyle bir 4-5 günlük bir yürüyüş yaptım. Bütün bu sokakları tarayarak yaklaşık 168 tane incir ağacı buldum. Ve bunlar tabii ki genellikle böyle bahçelerde falan hani veya parklarda değil de böyle işte atıyorum trotuardan büyüyor veya bir evin bir otoparkın bahçesinde, pardon, otoparkın içerisinde veya ota böyle terk edilmiş bir alanda hani böyle aslında kafamızda düşündüğümüz böyle bir Ormanlık veya bahçe falan bu fikirler aslında tamamen ortadan kalkmış durumda. Böyle biraz ona gönderme yapan bir noktaydı. Ve daha sonra tabii incirle ilgili araştırma yapmaya başlayınca... ...incirin de ne kadar sembolik ve ne kadar dolu bir e, meyve ve bir çiçek olduğunu e, gördüm. Aslında incirin kendisi bir meyve değil aslında bir çiçek. E, çiçekleri içeride hani olduğu için görmediğimiz için... E, ...böyle kendini kapatan e, bir aslında sırlı e, bir e, e, bitki... Böyle biraz buradan yola çıktım. Daha sonra şunu keşfettim. Mesela incir, kadın erkek incir olarak, dişi ve erkek olarak ikiye ayrılıyor. Ve işte onun döllenmesiyle ilgili böyle bir arı var. Özellikle onları döleyen falan. Yani çok ilginç bir hikayesi vardı. Böyle bunları tamamen işte işin içerisine yorarak bir şekilde ortaya bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Dediğim gibi bir parçası da bu bölgedeki incir ağaçlarından topladığım yapraklardı. Bunların hepsini kuruttum ve tabii bu bir otel odası olduğu için e, bir yatak odası da var e, içi içerisinde. Şeye karar verdim hani yatak odasının o mahremliğini ortaya çıkarmak için incir ağaçlarının kurutulmuş incir ağaç, e, yapra, pardon kurutulmuş incir yapraklarıyla bütün odayı kapattım. Ve böylece hani aslında izleyiciler oraya bir şekilde giremediler, oraya bir... E, alan kurulmuş oldu. Fakat kokusu daha böyle otele girmeden bile kokusunu alabildiğiniz bir durumdu falan. Hani böyle ilginç hani böyle bir takım farklı farklı e, bilgileri bir araya getiren bir iş e, olmuş oldu. Çok ilginç bir deneyimdi benim için de. Bu bölgeyi bu bölgeye ve bu bölgenin tarihine özgü olduğunu söylemek mümkün ama aynı zamanda incir ağacı, incir yaprağı ya da işte meyvesi, çiçeği her neyse hı hı. E, mitolojide, sanat tarihinde de çok Aynen. fazla göndermesi hı hı. E, sembolü olacaktı. Olan evet. bir şey Dolayısıyla bunu herhalde yurt dışında bir yere taşıdığın zaman da evrensel anlamda da herkese hitap eden çok katmanlı yanları vardır. Evet. Sen de şimdi bunu zaten başka bir yere taşıyorsun değil Aynen. mi? Daha sonra işte Göteborg Üniversitesi'nde İsveç'te yeni yapılan bir sosyal, sanat sosyal bilimleri binası var. İsveç'te şöyle bir kural var. Her kamusal alan binasının bütçesinin yüzde biri... ...bir kamusal alan projesine, yani sanat projesine gitmek... E, ...ya bu bir kanun. Türkiye için hayal ama keşke ilham alabilsek de... ...biz <gülüyor> ya de şeyler yapabilsek. Bunu zaten ilham alalım diye aslında birazcık da söylüyorum. E, o, o da oradan gelen bir davetti. Beni davet ettiler işte bu e, proje için. Ben de tam o sırada İstanbul Biyaneli'ndeki bu işle ilgili uğraştığım için... ...hani onu acaba oraya bir şekilde götürebilir miyim? Çünkü dediğin gibi evrensel bir durum. Aynı zamanda da incir yaprağının hani birçok heykelin... E, ...cinsel bölgelerinin kapatılması için kullanılması yani bir takım sansür aracı olarak e, e, kullanılıyor olması da buradan yola çıkarak bir şey. Şu anda işte o fakültenin e, çeşitli yerlerine bu yapraklar e, ve işte bu e, konu e, bir şekilde dağlan, dağlanıp budaklanıyor orada. Ne zamandan itibaren Göteborg Üniversitesi'ne yolu düşecekler, <gülüyor> to toplumsal bilimler fakültesine diyelim yolu düşecekler bunu görebilir? 2018 yılında. <gülüyor> e, tabii kamusal projeler İsveç gibi ülkelerde çok uzun vadeli planlanıyor ve dolayısıyla hakkıyla hayata geçiriliyor diyebiliriz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> okay, peki kamusal alan projesinden bahsettik. Buna benzer başka İsveç'te yürüttüğün kamusal alan projeleri de var sanırım. Onlara da değinmek ister misin? Elbette. Özellikle şu anda çok zevkli bir e, proje üzerine çalışıyorum. E, Stockholm'ün iki saat kuzeyinde bir şehir Yevlediye. E, burada daha çok işte göç etmiş milletlerin yaşamış olduğu bir mahallede yeni bir kreş yapıyorlar şu anda. Buradan da benden rica ettiler işte o kreşe uygun bir iş yapmam için. Çok kültürlü bir yerden bahsediyoruz herhalde değil mi? Göçmenlerin ağırlıklı yaşadığını Aynen. söyledin. Senin de pratiğine son derece uygun yani Aynen. bu dil sınır kimlik meseleleri üzerinden. Biraz da o yüzden beni e e oraya davet ettiklerini düşünüyorum zaten ve öğretmenlerle böyle birkaç röportaj yaptım işte onlara sordum genellikle ne tür e şeylerle karşılaşıyorlar. Dediler ki hani en büyük e prob problem denemez aslında yani en büyük özelliğimiz burada bir kreş altında en az 15-16 farklı dil hani ana diliyle uğraşıyor olmamız tabii ki İsveççe konuşuyor çocuklar fakat ana dilleri farklı Türkiye'den de herhalde insanlar orada yaşıyorlar değil aileler elbette elbette um, ben de böyle hani çocuklara yönelik bir iş olması gerekiyor zaten ve çocukların çok sevdiği bir e, kahraman var Pipi Uzun Çorap biliyorsunuz ki e, bu bunun yazarı İsveçli ve İsveçli e, yani İsveç'ten e, orijinalden bir e, hikaye fakat e, Yaklaşık 70 dile falan çevrilmiş bir kitap. Ben de bununla ilgili bir araştırma yapmaya başladım ve böyle tamamen şanslı Stockholm'da bir kütüphane buldum ve Astrid Lindgren'in yazarın çok yakın bir kütüphaneci arkadaşının hediye etmiş olduğu bir kütüphane aslında. Ve bütün çevirilerin bulunduğu bir yer. Oraya gittim ve bütün kitap kapaklarını skanladım hepsini tekrardan taradım. Çünkü her kap, kitap kapağında her dilde hem Pipi'nin ismi değişiyor hem de yani bir şekilde görüntüsü de değişiyor. Atıyorum farklı farklı saçlar veya farklı farklı hani göz veya işte ne bileyim bir, bir takım bir değişiklikler yaşanıyor tabii farklı ki. Farklı kültürler. ...farklı Aynen. şekilde temsil ediliyor muhtemelen. Aynen. Temsiliyeti değişiyor. Biraz bunu göstermek istedim aslında. Çünkü her millete ait bir karakter olmuş oluyor birdenbire. Türkçe'de, Türkçe versiyonda nasıl bir pipi tasvur <gülüyor> edilmiş? <gülüyor> Hatırlıyor musun? Valla genellikle İsveççe versiyonuna benzeyen <gülüyor> <gülüyor> Um, yani böyle ilginç, e, zevkli bir proje. Hani bu kamusal olan projeleri de tabii ki hani bir white cube işte bir müzede veya bir galeride yapacağınız işler olmuyor. Tabii ki farklı bir noktaya dikmiş oluyor. O yüzden de bir sanatçı için ilginç e, bir durum. Sen öğretmenlik de yapıyorsun İsveç'te zaten. Yani çocuklara yönelik değil. Daha hani üniversiteye hazırlananlara yönelik ama ondan da bahseder misin? O da bir Türk kamusal hizmet olarak görülebilir. Evet. <gülüyor> um, İsveç'te şöyle bir sistem var. E, sanat okullarına girmeden evvel böyle iki senelik hazırlık okulları var. E, bunlardan bir tanesi de böyle İsveç'in e, e, tam e, ne denir batı yakasında kalan böyle ve tamamen neredeyse bir köy e, falan gibi böyle deniz kenarında bir okul. Ee, orada e, ayda bir haftalığına oraya gidiyorum ve orada öğretmenlik yapıyorum. Böyle yaklaşık hani 20-30 yaşlar arasında öğrenciler işte portfolyo hazırlama, e, bir takım kendi ifade e, teknikleri, işte değişik malzemeler kullanma e, böyle bir okul. Benim için de tamamen yeni bir deneyim ama çok güzel bir şey gerçekten ve çok hani böyle çünkü her zaman sanat yaparken insan o aynı e, tatmini alamıyor. Öğretmenlikte böyle farklı bir tatmin de ortaya çıkmış oluyor. Ne güzel. Peki senin 14. İstanbul Bienalinde yaptığın bir işten bahsettik. Siz hiç incir ağacının çiçek açtığını gördünüz mü? Bu şimdi Göteborg'a taşınıyor. Ama senin İstanbul BNL'e katılımın bundan ibaret değildi. Biraz önce bahsettiğim bu kreşe yaptığın işe hafif ruh eşliği taşıyan bir başka işinde yine İstanbul Bienallerinden hatırlıyoruz. Hı hı. 12. İstanbul Bienalinde de Tüm ve Eksiksiz Vize Başvuru formları kitabı. Başını verdiğim bir işim vardı. Tüm ülkelerin vize başvuru formlarını bir kitap haline getirmiştin. Böylece yine bürokrasi ve sınır meselelerini gündeme taşıyordun. Antrepodaydı bu bienalde. Yani senin işin en azından oradaki sergideydi. Bundan biraz bahsetmek ister misin? Çünkü özellikle şunun için soruyorum. Biraz önce seninle sohbet ettiğimizde bunun da bir sergide <gülüyor> yer alacağını konuştuk. <gülüyor> Belki ondan da bahsedersin. Çünkü şu anda İsveç'te bu işi de görmek mümkün. <gülüyor> Şey Tüm Eksiksiz bize başvur Fronları kitabını zaten şimdiye kadar benden daha fazla gezmiş bir kitap sanırım. Yani böyle birçok sergiye katıldı. Fakat o İstanbul BNL'de aslında başka bir işim daha vardı. Ö ortak harf isimli. Doğru. İki ayrı işim vardı. Doğru. Biraz Aynen. ö ortak harf. Ö, evet. ö harfi. <gülüyor> İsveççe'de ya da diğer dillerde karşılaştığım zaman bizi şaşırtan bir yanı var. Çünkü ö'nün de çok Türkçe'ye has bir e, harf olduğunu düşünürüz genelde. Halbuki öyle. Dediğin. Evet aynen ya dediğin gibi 2010, 2007 yılında İsveç'e taşındıktan sonra tabii ki o dil konusu benim için çok önemli oldu ve İsveççe henüz tamamen öğrenmemiş bir halde olduğum için hani fakat arada kelimeleri yavaş yavaş tanımaya başlamıştım ve birdenbire böyle hani gerçekten ne kadar çok Türkçe kelime var aslında falan diye fark etmeye başladım bunun üzerine bir araştırma yaptım ve 1270 tane ortak kelime buldum tamamen yazılışları ve okunuşları aynı olan. İsveççe ve Türkçe arasında. İstanbul Biyanlı'nda da bu iş gösterilmişti. işte hem e, basılı bir e, sözlük halinde sergilen izleyicilerin alıp götürebildiği... ...hem de aynı zamanda bir ses işi İsveçli. Eşim ve kendim bir arada e, bu 1270 kelimeyi arka arkaya okuduğumuz. Evet, bir İsveçlinin bir de Türkiyelinin <gülüyor> kendi telaffuzlarıyla aynı kelimeleri okuması. Aslında. Aynen. E, dediğin gibi şu anda işte o iş İsveç'te e, tarih müzesinde sergileniyor. H History unfolds diye bir... E, sergiymiş bu. Ta 19 ...kasım iki kadar devam ediyor. Bir sergi için oldukça uzun. Çok uzun. uzun. <gülüyor> evet. Ee, bir senelik bir sergi. Ya tarih müzesinde aslında genellikle ...hani e, koleksiyonlarında ...bulunan objeleri gösteriyorlar ve hani ...ta böyle atıyorum vikinglere ...dayanan e, bir takım objeleri var. İşte çok eski e, ...bir 10 kaç tane on bin tane ...falan objeleri var sanırım belki daha fazla ...hatta. E, i̇şte bu o yüzden e, Biraz değişik bir sergi çünkü ilk defa e, güncel sanatçıları davet edip hani kendi koleksiyonlarına ya da e, biraz cevap veren işler e, komisyon ettiler. Ama aynı zamanda da var olan işler de istediler. Ben de o işte on sanatçıdan bir tanesiyim. Orada da öyü gösteriyorlar e, ve biraz şey açısından hani aslında Türk İsveç ilişkilerinin çok eskiye dayanan bir ilişki olduğunu göster gösterip hani aslında böyle çok ortak özelliklerimiz olduğunu altını çizmek için hani böyle biraz daha pozitif bir kontekst. E, Türkiye işin. kökenli başka sanatçının çalışması var mı bu sergide? Yok bu sergide yok. yok. <gülüyor> okay. Peki History Unfold e, Historiska Museet, Doğru Hı -hı. telaffuz ediyorsam Stockholm'deki tarih müzesinde 19 Kasım 2017'ye kadar <gülüyor> <gülüyor> devam ediyor. Dolayısıyla Kasım'a kadar yolu İsveç'e Stockholm'e düşeceklerin görebileceği bir sergi hakikaten ben de görmek isterdim. Peki Meriç ufak bir müzik arası verelim. Sonra <gülüyor> senin gelecek projelerine devam edeceğiz. Şu anda niye İstanbul'da olduğunu da Bir buçuk yıl sonra tekrar İstanbul'da niye geldiğini de konuşacağız elbette. Açık radyo dinleyicileri için hangi parçayı seçtin? Um, Norveçli yine İskandinavya'dan e, bir esintiler getirmek istenirse Norveçli Maryk veya Brunvoll diye bir kadının harika bir sesi var. E, Sweet Mysterious isimli şarkısı. Tamam. Parçadan sonra devam ediyoruz do do do do do do do do do sweet mysterious down below sanat programındayız. Ben programcınız Çeleng. Bugün bir sanatçı konuğum var. Meriç Algün Ringborg. Onunla uluslararası sergileri ve projeleri hakkında konuşuyoruz. Ee, bir diğer projene bir diğer katıldığın sergiye geçmek istiyorum. Watched adı Danimarka'daydı aslında Aralık sonuna kadar orada devam eden bir grup sergisi. Şimdi ise 17 Şubat'tan itibaren Berlin'de izlemek mümkün olacak. Watch herhalde bunu gözetleme, izleme, gözetim altında olmak falan gibi böyle farklı farklı konotasyonları var. Burada hangi çalışmanla aralıyorsun? Bize neler söylemek istersin? Um. De Dedin gibi bu sergi böyle gözetleme ile ilgili ve daha çok bunları böyle mikroskop altına alan bir sergi, mercek altına alan bir sergi. Burada Which No One Will Ever See hiç kimsenin asla göremeyeceği isimli bir işim var. Bu böyle bir araştırma projesiydi. Kendim İsviçre taşındığı zaman çok fazla böyle gözetleme ve göz altında olduğumu hissetmiştim. Hani o vize başvuru sürecinden geçerken bir insanın gerçekten göz altında olmasının ne demektir? Bunun araştırma yaparken. İki tane film karakteri e, seçtim kendime ve bunları göz altına al, al, altına almaya başladım ve böyle hayatlarını bir şekilde ortaya çıkarmak istedim hani ve bu iki film karakteri de biri e, Francis Ford Coppola'nın e, The Conversation isimli filminden Gene Hackman'ın karakteri e, Harry Cole bu, diğeri de e, Antonioni'nin Blow Up filminden e, fotoğrafçı karakteri. İşte tabii ki biri ses kaydı, biri fotoğraf üzerine yoğunlaştığı için onların hayatlarını böyle ortaya çıkaran... E, İlginç e, noktalara varan bir iş oldu benim için. Konsept de çok enteresan. Louise Walters'ın küratörlüğünde Watch adlı bir sergi. CNO'da ya da CO Berlin'de 17 Şubat'tan 21, 21 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yolu evet. Berlin'e düşecekleri sergiyi konsepti itibariyle de tavsiye evet. ediyoruz. Ayrıca Meriç Algün'ün de işini görmek mümkün. Peki Meri, Çarşıdan Sanat Programı'nın sonuna da yaklaşıyoruz. Seni bir buçuk yıl sonra ta İstanbul Bienalinden bu yana tekrar İstanbul'a getiren nedir? İstersen biraz da bundan bahsedelim. Venedik Bienalinde yaptığın bir işle tekrar İstanbul'a da alacaksın. Denize kıyısı olmayanlar için hatıralıklar. Hı hı. Son olarak da bununla ilgili bilgi verir misin bize? Elbette. Dediğin gibi bu iş Venedik Bienalinde özel olarak yapmış olduğum bir işti. Ee, ve biraz kişisel, ailevi bir hikayeden ortaya çıkıyor. ve Benim de dadan bu ıı, tanker gemilerinde ve işte ne denir konteyner gemilerinde çalışıyordu telsizci olarak çok uzun bir süre 30 sene 35 sene çalıştı. Ve her gittiği seyahatlerinden aileye ıı, bir takım hatıralıklar getiriyordu. İşte atıyorum Brezilya'dan, işte Japonya'dan, ıı, Almanya'dan ıı, nereye gittiyse hep böyle bir şeyler getiriyordu seyahatlerinden ve çok uzun sürede evde olmuyordu. E, bu işte bu ıı, hatıralıktan hatıralıklardan yola çıkan ıı, fakat hani biraz ıı, Onu e, kurgusallaştıran bir iş. Böyle e, İstanbul Modern'deki sergide limanda göreceğiniz şey aslında bir e, ailenin oturma odasıyla bir ev kamerası arasında gidip gelen e, bir yerleştirme. E, bir takım mobilyalar e, e, ve bu hatıralıkların e, ortaya çıkarttığı böyle hani hem e, deniz e, üzerinden ticaretin bir aile hayatını nasıl etkilediğine dair bir iş ama aynı zamanda da hani e, diğer e, ülkelerden gelen veya işte diğer kültürlerden gelen objelerin bir insanın karakterini veya işte e, hayatını nasıl etkileyebileceği hani böyle gidip gelen iki arada bir derede olan e, bir iş. Venedik Bienalinde yani bir önceki 2015 yazında hayata geçen Venedik Bienalinde ...onu yine bir eski bir tersanede bir arsenal'de görme fırsatı bulmuştuk. Souvenirs for the Landlocked adıyla zaten Bienale özel yapılmış bir işti. Evet. Ama aynı zamanda İstanbul'a da çok dair bir iş. Senin <gülüyor> kendi ailenden, kişisel hikayelerinden yola çıkarak oluşturduğun bir çalışma. Denize kıyısı olmayanlar için hatıralıklar. <gülüyor> Liman sergisiyle İstanbul Modern'de 28 Ocak'tan itibaren gezilebilir... Merit çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. <gülüyor> Tekrar seni en kısa zamanda İstanbul'a bekliyoruz. <gülüyor> Görüşmek ederim. üzere. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Okay! Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.